Altın Silsile Osman Nuri Topbaş 4 Kasım bin Muhammed rahmetullahi aleyh 650 yaklaşık 725 Kasım bin Muhammed Hazretleri Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'ın torunudur. Hicri 30 miladi 650 senesinde doğmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin torunu olan Zeynel Abidin Hazretleri ile teyze çocuklarıdır. Cafer-i Sadık Hazretleri de Kasım bin Muhammed Hazretlerinin torunudur. Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Muhammed radıyallahu an Mısır'da şehit düşünce Oğlu Kasım Hazretleri altı yaşında yetim kaldı. Onun bakımını da halası Hazreti Ayşe validemiz üstlendi. Kasım bin Muhammed Hazretleri halası Hazreti Ayşe'ye yakınlığını ifade eden çocukluk yıllarına ait bir hatırasını şöyle anlatır: Halam Ayşe r.a. Arefe günü akşamı başlarımızı tıraş eder ve bizi mescide gönderirdi. Ertesi günde bizim yanımızda kurban keserdi. Büyüdüğü vakitte halasını sık sık ziyaret ederek, ondan Kur'an-ı Kerim, Sünnet-i Seniyye, Siyer-i Nebi ve dinin hükümlerine dair pek çok hususta ilim tahsil etmiştir. O günlere dair bir hatırasını da şöyle nakleder. Sabahleyin dışarı çıktığımda, önce halam Hazreti Ayşe'nin evine uğrayıp selam verirdim. Bir gün yine evine gittiğimde nafile namaz kılıyor ve müttakiler şöyle derler. Şükürler olsun ki Allah bize lütfetti de bizi o kavuran ateşten korudu. Ettur 27 ayetini okuyordu. Kıyamda dua ediyor, ağlıyor ve bu ayeti tekrar edip duruyordu. Yoruluncaya kadar bekledim, daha sonra bazı ihtiyaçlarımı karşılamak üzere çarşıya gittim. İşlerimi bitirip döndüğümde Ayşe radıyallahu anha aynı vaziyette ayakta duruyor, namaz kılıyor ve ağlıyordu. Faziletleri Kasım bin Muhammed rahmetullahi aleyh, emin, güvenilir, vera ve takva sahibi yüce bir zattı. Büyük bir fakih ve dini ilimlerde imamdı. Her haliyle zamanının en değerli şahsiyeti ve müracaat mercii idi. Yahya bin Said rahmetullahi aleyh, biz Medine'de Kasım bin Muhammed'ten daha faziletli birini görmedik derdi. Kuvvetli bir dini hayata, derin bir ilim ve irfana sahipti. Muhterem dedesi Hazreti Ebubekir radıyallahu anh gibi himmeti ali, akıllı, tedbirli, ümmeti Muhammed'in işleri hususunda ciddi, kararlı ve azimli bir zat-ı muhteremdi. Bu sebeple Ömer bin Abdülaziz Hazretleri, ''Elimde olsa hilafeti Kasım bin Muhammed'e bırakırdım.'' demiştir. Kasım bin Muhammed rahmetullahi aleyh, bir asalet ve mehabet timsaliydi. Daima tefekkür ve haşiyet halindeydi. Mübarek alnında secde izi vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimizin muhabbetiyle doluydu. Efendimizin kabri şerifini en yakından ziyaret ederek, ona duyduğu hasret ve iştiyakını bir nebze olsun, teskin edebilmeyi arzu ederdi. Niteken bir gün, Hazreti Aişe radıyallahu anha validemize, Anneciğim, bana, ''Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek kabrinin bulunduğu odayı açabilir misin?'' diye ricada bulunmuş, Hazreti Aişe radıyallahu anha da üç kabrin bulunduğu o odayı açarak, ona Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifini göstermişti. Kasım bin Muhammed hazretleri kimseyi ayıplamaz kimsenin aleyhinde konuşmazdı. Dünyaya karşı son derece zahitti. Dünya onun gözünde zerreden daha kıymetsizdi. Bu sebeple kendisine verilen yüz bin dirhem ganimet malını hiç elini sürmeden fukaraya dağıtmıştı. Maddi sıkıntı ve ihtiyaç içinde olduğu zamanlarda bile kendisine verilen malları Allah yolunda infak ederdi. İnsanlardan bir şey kabul etmezdi. Yüksek şahsiyet ve karakteriyle herkesin hayranlığını kazanmıştı. İnsanlar onu fiili kıstas olarak görüp örnek alır ve hayatlarını ona göre tanzim ederlerdi. Yine Kasım bin Muhammed rahmetullahi aleyh dinin hem zahirine hem hem de batınına dair ilimleri kendinde cem ederek, bunu haliyle, kâliyle ve örnek hayatıyla sonraki nesillere nakleden büyük bir hak dostuydu. Hadis ilmindeki derinliği, Kasım bin Muhammed rahmetullahi aleyh, Medine-i Münevvere'de ashab-ı kiramın güzide bir talebesi oldu. Tabi'in neslinin önde gelen salih ve alimlerindendi. Nitekim Medine fukahasından Ebu Zinat şöyle der. Sünnet-i Seniye'yi Kasım bin Muhammedten daha iyi bilen ve yaşayan birini görmedim. O zamanki tahsil sünnet-i seniyyeyi talim ve yaşamaktı. Kasım bin Muhammed hazretleri bir bilhassa halası Hazreti Aişe validemizden çok istifade etmiş ve pek çok hadis-i şerif rivayet etmiştir. Bunun yanında Selman-ı Farisi Ebu Hureyre İbni Abbas İbni Ömer radıyallahu anhüm gibi büyük sahabilerden de feyz almış ve İlim tahsil etmiştir. Hadis ve tefsir ilimlerinde derya yedi. Tabi'inin ilim ve hal erbabı ondan hadis rivayet etmişlerdir. Kasım bin Muhammed rahmetullahi aleyh, hadisi şerifleri kelimesi kelimesine aynen rivayet etmeye titizlik gösteren, dikkatli bir hadis rabisi idi yanlış veya eksik bir rivayete bulunurum korkusuyla ancak yüz kadar hadisi şerif rivayet edebilmiştir. Hadis alimleri onun rivayetlerinin güvenilir olduğu hususunda ittifak etmişlerdir. Fıkıh ilmindeki derinliği Kasım bin Muhammed rahmetullahi aleyhi Hazreti Aişe radıyallahu anhâ, validemizin yetiştirdiği bir fakih idi. Tabiinin büyüklerinden ve fukahayı i diye bilinen Medine-i Münevvere'nin yedi büyük fıkıh aliminden biriydi. En zor meseleleri dahi hallederdi. Medine fukahasından Ebu Zinad'ın şu sözü, bu hakikati tasdik mahiyetindedir. Kasım bin Muhammed'ten daha üstün bir fakih görmedim. Kasım bin Muhammed Hazretleri sabahın erken saatinde mescide gelir, iki rekat namaz kılar, sonra uzun müddet etrafında halkalanan insanların muhtelif suallerine cevap verirdi. İnsanlar da onun sohbetini dinleyebilmek için sabah erkenden gelip meclisine otururlardı. Yatsı namazından sonra da sohbetine devam ederdi. Onun rivayet ettiği hadis-i şerifler daha çok ahkama dairdir. Abdurrahman bin Ebi Amra'nın anlattığına göre Annesi bir köle azat etmek istemiş ve bu işi sabaha tehir etmişti. Fakat sabaha çıkamadan da vefat etmişti. Bunun üzerine Kasım bin Muhammed Hazretlerine müracaat eden Abdurrahman, ''Ben annemin yerine bir köle azat etsem, anneme faydası olur mu, sevabı ulaşır mı?'' diye sordu. O da şu cevabı verdi. Sa'd bin Ubade radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelip, ''Annem vefat etti.'' ''Ben onun adına bir köle azat etsem, ona faydası olur mu?'' diye sormuştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ''Evet'' buyurmuşlardı. Allah Korkusu Kasım bin Muhammed rahmetullahi aleyh, Allah korkusuyla yüreği titreyen, gözü yaşlı bir hak dostuydu. Allah korkusu sebebiyle daima mahzun ve boynu bükük dururdu. Kendisine bilmediği bir hususta sual sorulduğunda, bilmiyorum demekten çekinmez, yanlış bir hüküm verip de, Allah'ın gazabını celbetmekten korkardı. Kendisine çok soru sorulduğunda da, vallahi sorduğunuz şeylerin hepsini bilmiyoruz. Bilseydik sizden gizlemezdik. Zaten gizlememiz de helal olmaz derdi. Kur'an-ı Kerim'i kendi görüşüyle tefsir etmezdi. Ancak çok iyi bildiği açık mevzularda hüküm verir ve ''Ben böyle olduğu kanaatindeyim, bunun kesin doğru olduğunu söylemiyorum.'' derdi. Onun şu muhteşem sözü, kalbindeki Allah korkusunun en güzel ifadelerinden biridir. Kişinin Allah'ın kendisine farz kıldığı şeyleri bildikten sonra, cahil olarak yaşaması, bilmediği şeyler hakkında söz söylemesinden daha hayırlıdır. Tevazu Kasım bin Muhammed Hazretleri zamanının en büyük alimlerinden olmasına rağmen sahip olduğu marifetullah ilmi sebebiyle daima mütevazı bir hayat yaşamıştır. Bir kişi kendisine salim mi daha alim? ''Yoksa sen mi?'' diye ısrarla sormasına rağmen bu suali geçiştirmiş ne kendini methetmiş ne de hakikate muhalif bir söz söylemiştir. Devamlı din kardeşlerini kendine tercih ederek isarda bulunmuş, bol bol infak etmiş ancak hiçbir zaman bunların duyulmasını ve konuşulmasını istememiştir bu hususta konuşanları duyunca da hemen müdahale edip konuyu değiştirmiş, üzerini kapatmıştır. Vefatı Ömrünün son yıllarında gözleri kapanan Kasım bin Muhammed rahmetullahi aleyh, Hicri 107 senesinde bir hac ya da umre için yola çıkmıştı. Kudeyd mevkiine gelince hastalandı. Vefat edeceğini anlayarak oğluna, ''Beni içinde namaz kıldığım, üzerimdeki şu elbiselerimle yani gömleğim, izarım ve ridamla kefenleyin'' dedi. Oğlu, İki kat kefen yapsak olmaz mı dediğinde, Oğlum, dedem Hazreti Ebubekir radıyallahu anh bu üç parça elbiseyle kefenlendi. Bizim için ölçü onlardır. Yaşayanlar yeni elbiseye ölülerden daha fazla muhtaç ve layıktır dedi. Vefatından sonra insanların kendisini methetmemesi için vasiyette bulundu. Daha sonra ente Rabbi ve Hibbi ve Seyyidi Allah'ım sen benim Rabbim, sevgilim ve Efendimsin diye niyazda bulunmaya başladı. Bir müddet sonra orada vefat etti. Rahmetullahi aleyh rahmeten vasi'a. Hikmetli sözlerinden birkaçı, en büyük günahlardan biri, kişinin günahını hafif görmesidir. Yapmadıkları bir şeyi konuşmayı sevmeyen insanlarla, yani ashab-ı kiramla birlikte yaşadım. Kasım bin Muhammed rahmetullahi aleyh, bir kişinin falanca Allah'a karşı ne kadar cüretkar dediğini işitmişti ona şöyle dedi, Allah'a karşı cüretkar olmak, Ademoğlunun haddine değildir. Ancak onun hakkında, Allah'ı ne kadar da az tanıyor diyebilirsin. Kasım bin Muhammed rahmetullahi aleyh, Arefe günü Arafat'ta dilenen birini gördü. Ona, yazıklar olsun sana ey sail böyle bir günde, Allah'tan başkasından mı istiyorsun dedi. Cenab-ı Hak, asab ı kiramın ihtilafıyla, farklı görüşleriyle insanlara genişlik tanıdı. Hangi sahabinin görüşünü alsan, içinde bir sıkıntı duymazsın. En bereketli kadın, maddi külfeti en az olandır. Bazı rivayetleri Kasım bin Muhammed rahmetullahi aleyh şöyle anlatır. Hz. Aişe radıyallahu anh'a hasta olmuştu. i̇bn Abbas radıyallahu anh'ıma onu ziyarete geldi ve şöyle dedi. Ey müminlerin annesi! Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir radıyallahu anh gibi İki büyük kerem sahibi mürşit ve şefaatçinin yanına gidiyorsun. Ne mutlu sana. Artık endişe etme, rahat ol. Kasım bin Muhammed Hazretlerinin anlattığına göre Peygamber Efendimizin ashabından biri muhtemelen Abdullah bin Zeyd radıyallahu an ama olmuştu. Dostları onu ziyarete geldiler. Halbuki onun gözlerini yitirmekten dolayı bir derdi tasası yoktu. Kendisini teselli etmek için gelenlere şu karşılığı verdi. Ben o gözleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bakmak için istiyordum. Onun vefatından sonra Yemen'deki Tübale beldesinin ahularındaki en güzel gözlere sahip olsam yine de sevinmem. Kasım bin Muhammed Hazretlerinin Hazreti Aişe radıyallahu anhadan nakline göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kıyamet günü ilk olarak gölgeye koşanlar kimlerdir biliyor musunuz buyurdular. Eshab-ı kiram Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlar Kendilerine hakları tevdi edildiğinde onu kabul edenler, kendilerinden hak talep edildiğinde bunu cömertçe verenler ve insanlar hakkında hükmederken kendilerine hükmediyormuş gibi davranan kişilerdir buyurdular. Kasım bin Muhammed hazretlerinin Hazreti Aişe radıyallahu anhâ validemizden rivayetine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Bir Müslüman bir kadının güzelliğini görünce, gözünü hemen ondan çevirirse, Allah Teala onun için halabetini hissedeceği, lezzetini ve zevkini duyacağı bir ibadet hali yaratır. Kasım bin Muhammed rahmetullahi aleyh, Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemizden en bereketli nikah maddi külfeti en az olandır sözünü nakletmişti. Kendisine Hazreti Ayşe radıyallahu anha bu sözü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden mi nakletti diye sordular. O da bu husustaki yüksek ihtiyat halini sergileyerek bana bu şekilde rivayet edildi. Ben bu şekilde ezberledim dedi. Kasım bin Muhammed rahmetullahi aleyh şöyle rivayet eder. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an tahsisatını verdiği kişiye zekat borcu olup olmadığını sorardı. Evet derse zekat vereceği miktarı keser. Hayır derse hiçbir şey almadan tahsisatın tamamını ona öderdi Kasım bin Muhammed rahmetullahi aleyh şöyle der i̇bn Abbas radiyallahu anhum'a hazretlerine bir kişi var amel-i salihler işlemeye gayret ediyor ama bazı günahlar da işliyor bir kişi de var amel-i salihler için fazla gayreti yok ama günah da işlemiyor Bunların hangisi daha üstündür diye soruldu. O da, günahtan uzak durmak bana daha sevimli gelir cevabını verdi. Günümüzde de bu nasihatlerden istifade ederek, bilhassa televizyon, internet, moda ve çarşıların nefsaniyeti tahrik eden afetlerinden tetizlikle korunmak icap eder. Zira def'i mafasit celbi menafiden evladır. Yani zararlı olanı bertaraf etmek faydalı olanı kazanmaya çalışmaktan daha öncelikli ve gereklidir. Evvela yaradaki cerahati almak onu iyice temizledikten sonra merhem sürmek icap eder. Bu sebeple öncelikle haramlardan ve kalbi gaflete sürükleyecek şeylerden korunmak gerekir ki, ibadetlerdeki feyz ve ruhaniyet artsın, makbul bir kulluk hayatı yaşanabilsin.